الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله محمد رب شرح لي صدري ويسر لي أمره واحل العبطة من نيساني يفقه قولي فإن أستقى حديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ve her bir bid'at, ve her bid'ate dalalet, ve her dalalete cehennem. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Arkadaşlar bid'atı anlamaya, tarifini yapmaya, özellikle bid'at-ı hasene yanılgısına, bid'atı dindenmiş gibi göstermek isteyenlere reddiyelerimizi sunmaya devam ediyoruz. Delil olarak ortaya sürdükleri men senne fil İslam sünneten haseneten hadisi ile ey Celil bin Abdullah radiyallahu anh'ın rivayet ettiği hadisle ilgili tedlisi ve çarpıtmayı ifade etmiştik önceki derslerimizde. Onun dışında onun dışında Adiyat suresi 27. ayet. Ahkaf suresi 25. ayet. Bunu delil getirenlere yine aynı şekilde reddiyemizi vermiştik. Son olarak Amr radıyallahu anhin Amr radıyallahu anhen nimet el bid'at demesi. Bu ne güzel bir hatır ifadesini sözünü Bidatı haseneye delil olamayacağını haber vermiştik. Bugün de yine bidat ehlinin delil olarak ortaya sürdüğü "Meraahu Muslimun Hasanem Fahu Indallahi Hasan" Müslümanların güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir şeklindeki eserdir. Ahmed, İmam Ahmed Rahimehullah'ın müsnedinde birinci ciltte 379. sayfada kayıtlı olan "Mera'ahul Muslimu ne Hasanen, fahu'inda Allahi Hasan, ey Müslümanların güzel gördüğü Allah katında da güzeldir sözüdür." yani bu ne demek yani mana itibariyle ey bir şeyi Müslümanlar güzel görüyorsa hani daha önce eğer e, derslerimizi takip edenler bileceklerdir istihsanı işlemiştik yani bir şeyi güzel görerek ortaya koyma ve bunun etrafında e, dönmüştük dolayısıyla yine bu sözü aleyhissalatü vesselame nispet ederek yani bunu merfu olarak kabul ederek e, bu sözü delil edinenler, dayanak kabul edenler ey ee, Müslümanların güzel gördüğü Allah katında da güzeldir demeleri ey yani Müslümanlar bir şeyi güzel gördülerse artık o Allah katında da öyledir. Yani Allah Azza ve Celle Müslümanların yapacağı şeyi onaylayacaktır anlamında onaylayacaktır anlamında hüccet ileri sürenlere inşallah bunun böyle olmadığını ve bu sözün delil teşkil etmeyeceğini ifade edeceğiz bu eserin yani bu sözün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a merfu olarak nispet edilmesi sahih değildir yani bu sözün senedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kadar ulaşmaz aksine bu ifade Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ın sözüdür ona mevkuf bir rivayettir ey sahabeye kadar dayanan sözler mevkuf Allah Resulü ve Vesselam'e kadar e, ulaşan sözler de yani ve Vesselam'den sadır olmuş hadisler de e, merfu hükmündedir İbni Kayyum Rahimehullah bu ifade Resulullah ve Vesselam'ın sözü değildir bunu hadis konusunda bilgisi olmayan kişiler ona nispet etmişlerdir. Bu söz İbni i Mes'ud'dan ud, Mes bizzat kendi sözüyle sabittir demektedir. İbnül i Kayyum El-Furusiyye'nin 167. sayfasında. Ey İbnül i Kayyum Rahimahullah diyor ki e, bu söz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'e nispet edilemez e, ancak hadis konusunda bilgisi o olmayanlar bunu Aysel ve Seleme nispet etmişlerdir. Doğrusu bu söz İbn-i Mes'ud'un bizzat kendi sözüdür. Yine i̇bn Hadi şöyle diyor bu haber Enes'ten sakıt yani zayıf bir senetle Resulullah Aleyhisselatü ve Seleme nispet edilmiştir. Doğru olan bu sözün İbni Mes'ud'a ait mevkuf bir rivayet olduğudur. Yine bunu El-Acluni'nin keşful Hafa 2 bölü 45'te ifade etmiş. El-Zeyla'yı ise bununla ilgili şöyle diyor bu haberin merfu olarak rivayeti gariptir. Bu haberin merfu olarak rivayeti gariptir. Ben bu ifadenin sadece İbni Mes'ud'a nisbet edildiğinden başka bir şey bulamadım demektedir Üstad Elbani Rahimahullah ise şöyle diyor bununla ilgili bu rivayetin merfu olarak bir aslı yoktur ancak İbni Mes'ud'dan mevkuf olarak gelmiştir. Ey yani mevkuf olması sahabe sözüdür Abdullah İbni Mes'ud'un sözüdür merfu olsaydı bu Aleyhisselatü Vesselam'a kadar ulaşırdı ki bunun da bir aslı yoktur. Birileri bunu hadis olarak ortaya sürmekle yanılgı içerisindedirler. Ve yine selefimizin usulü şudur. Önceki derslerde de bunu ifade ettik bir hatırlatmayla tekrar ifade edelim kimin sözü olursa olsun, kimin sözü olursa olsun, Allah Resulü Aleyhisselatü sözüyle çatıştığı zaman, o kişinin sözünü almayız, ve Vesselam'ın emrine muhalefet etmeyiz. Özellikle, bundan bir önceki dersimizde, bundan bir önceki dersimizde, nimetül bid'ati demesi, Ömer radiyallahu anhın, yani عمر radıyallahu anh'in bu sözü aslında sözlük manasıyla kastettiğini, yani sözlük manasıyla kastetmek ne demek? Çünkü bidat daha önce bir benzeri olmayan şeyi ortaya koymak manasındaydı. Şer'i olarak Kur'an ve sünnette, Kur'an ve sünnette derili olmayan bir şeyi ortaya koymaktı. Dolayısıyla bunun sözlük manasıyla söylediğini. Şer'i manasıyla söylese bile Aleyhissalatu vesselam'ın emrine muhalefet olduğundan onun sözüne uymayacağımızı ve özellikle İbn Abbas radıyallahu anh'in dediği gibi Allah Resulü sallallahu emrine karşı Ebu Bekir ve Ömer böyle söylüyor diyenlere diyor ki başımıza taş yağacak. Bir başka e, rivayette erahum seyelekun. Ben böyle söyleyenleri helakta görüyorum. Ekule, قال الله وقال الرسول ويقولون قال أبو بكر وعمر radıyallahu anh diyor ki ben diyorum ki Allah ve Resulü öyle söyledi Allah ve Rasulü öyle söyledi onlar diyorlar ki Ebu Bekir ve Umar böyle söyledi yine bununla ilgili Abdullah İbni Umar'dan bir e, nakil var Abdullah İbni Umar'a diyorlar ki senin baban temettüh haccını öngörmüyor yani Umar e, radıyallahu anh'ı kastederek temettüh haccını görmüyor diyorlar. Çünkü o bir dönem için bunu yasaklamıştı. O da diyor ki radıyallahu anhüm en emri abi yuttebe'u em emri Resulillah aleyhissalatü vesselam. Diyor ki babamın sözü mü alınmaya daha layıktır yoksa Resulü aleyhissalatü vesselam'ın sözü mü? Dolayısıyla bu konuda az önce haber verdiğimiz hadis gibi yansıtılan bu söz aslında merfu olarak Abdullah İbni Mesud'un sözüdür. Neydi söz? Meraa'ul muslimuna hasanem, fehuve 'indallahi hasan. Müslümanların güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir sözüdür. Ancak yine de bunun böyle olmadığını, ey bunun merfu olduğunu, e, Abdullah İbn Mes'ud'un bir sözü olduğunu ve bunun niçin söylediğini inşallah üzerinde duralım. El-Müslimun El-Müslimun kelimesinden kelimesindeki el takısı zaman bildirmek içindir. Ve sahabe zamanına ve bizzat sahabeye işaret etmektedir. Rivayetin gelişi de buna delalet etmekte. Yani mesela biliyorsunuz, meraahu el-müslimun el yani belli bir zamanı belli bir sahabeyi kastettiğinden el takısı kullanılmış müslümanların güzel gördüğünden kasıt burada el takısıyla yani tahdit ederek bir sınırlandırma getirerek ey asr-ı saadeti ey ashabımızı kastetmiş kast ve o dönemi o dönemdeki müslümanları kastetmiştir yani el takısı gelmeseydi ma muslimun diye gelseydi o zaman belki bu kıyamete kadar gelecek ve müslümanların efendime söyleyeyim güzel gördüğü diye de delil aranabilirdi. Ancak e, ancak e, eserin tam metni şöyledir. İnallaha nazara fi kulubil ibadi fevcede kalb muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Hayra kulubil ibadi فاستفاه لنفسه فبتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب, قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى فما رأى المسلمون حسناً fe huwa hasan fama ra'a al-muslimun hasanan fe hasan wama ra'u sayyan fe huwa 'inda meal olarak diyor ki Allah kullarının kalplerine baktı Muhammed aleyhissalatu vesselam'in kalbinin kulların kalpleri içerisinde en hayırlısı olduğunu gördü. Yani bunun en hayırlı kalbin Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın kalbi olduğunu bildiği halde metinde bu şekilde ifade ediyor. Allah azza ve celle Allah azza ve celle kullarının kalplerine bakıyor ve bu kalplerin içerisinde en güzel kalbin Muhammed ve Vesselam'e ait olduğunu gördü ve o kalbi kendisi için seçti Ey onu kendisine Habib yaptı onu kendisine Halil yaptı Allah Azze ve Celle ondan razı oldu onu Enbiya'nın sonuncusu kıldı alemlere rahmet olarak gönderdi ve devamla diyor ki Risaleti de onun vasıtasıyla gönderdi yani kalplerin en güzel en güzeline sahip Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Aleyhisselatü Vesselam'ı seçerek kalbine bakıp onu seçerek Risaleti de onun vasıtasıyla gönderdi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinden sonra sair kullar, kullarının kalplerine baktı. Ey diğer kullarının kalplerine baktı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının kalplerini kulların kalpleri içerisinde en faziletlileri buldu Yani en güzel kalplerin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Ashabını Oluşturacak kimselerin kalbi olduğunu Gördü ve Onları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e Yardımcılar Kıldı bu yardımcılar Allah'ın dini Dini uğrunda savaştılar Dolayısıyla Müslümanların iyi gördüğü Söz burada geliyor dikkat ediniz Dolayısıyla Müslümanların iyi gördüğü Allah katında da iyidir. Kötü gördükleri, kötü gördükleri yani tasvip etmedikleri Allah katında da kötüdür şeklinde gelmektedir. Bazı rivayetlerde şu fazlalık var. Bütün sahabiler Ebu Bekir'in radıyallahu anh, halife olmasını istediler. Bu son fazlalık, son ziyade El-Mustedrek'te geçiyor 3'e 78'de Hakimin el -hakim, Hadisin isnadının Sahih olduğunu söylemiş İmam-ı Zehebi de Ona muvaffakat etmiştir Dolayısıyla Dikkat ediniz bu söz nerede Söylenmiş bir Ebubekir radıyallahu anh'ın Halifeliği ile ilgili Söylenmiştir Yani Müslümanların güzel gördüğü Allah katında da güzeldir Peki bu sözü nerede söylemiş? Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini, şu haberi çünkü gaybi bir haber buraya kadar olan bölümü ey Allah Azze ve Celle kulların kalplerine baktı en güzel kalbin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbi olduğunu gördü çünkü gaybi meselelerde hem geçmişte gayip olan yani hem geçmiş ümmetlerden veya efendime söyleyeyim kulların yaratılması ve buna benzer olaylarda ashabın zaten e, mevkuf olarak söz söylemeleri mümkün değildir. Veya gelecekle ilgili. Dolayısıyla bunlar bir asla ey aleyhissalatü vesselam'den e, sadır olmuş haberlere dayanırlar. Dolayısıyla buraya kadar olan e, bölüm ey Allah azze ve celle kulların kalplerine baktı. Kulların kalplerinin içerisinde en güzel kalbin Muhammed aleyhissalatü vesselam'in olduğunu gördü. Ve onların içerisinden e, onu kendisine Resul seçti risaletini onu risaletle görevlendirdi daha sonra tekrar kullarının kalplerine baktı ve bunlar içerisinde kalbi en güzel olanları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'e ashab olmakla şereflendirdi ey bu hadisten anlaşılıyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani enbiya seçkin olduğu gibi seçilmiş oldukları gibi ashab da seçilmiştir dolayısıyla burada rafızilere bir reddiye vardır Biliyorsunuz rafidiler maalesef, maalesef-i şedid, bu ashabın kalplerinin döndüğünü, haşa iftidat ettiğini söylüyorlar. Ne kadar e, zulüm dolu bir söz, ne kadar da subhanallah hakkı anlayamamaktan uzak bir sözdür. Ve onun akabinde, onun akabinde diyor ki Abdullah İbni Mes'ud, Ma ra'ahul muslimun hasanan fehu 'inda'llahi hasan. Diyor ki dolayısıyla işte bu Allah tarafından seçilmiş olan bu Müslümanların güzel gördüğü Allah katında da güzeldir. Ey yani çünkü onlar bir batıl üzerine ittifak etmezler. Onların hak üzerinde olduğuyla ilgili birçok ayet var. Tevbe suresinin 100. ayeti gibi ya da Nisa 115. ayet gibi ya da ağacın altında biat edenler gibi ve buna benzer Allah Azza ve Celle'nin onlardan razı olup onları cennetle müjdelediğiyle ilgili birçok, mesela Bedir'e katılanların tümünün ve buna benzer cennetle müjdelendiğini hepimiz bilmekteyiz. Dolayısıyla zemin e, ifade ettiğimiz El-Müstedrek'te El-Müstedrek'te geçen ziyade ey bütün sahabiler Ebu Bekir radıyallahu anh'den razı oldular. Yani onun halife olmasını istediler. Yani onların güzel gördüğü Allah katında da güzeldir. Şeklindedir. Bu söz açıkça göstermektedir ki burada Müslümanlarla kastedilen edilen Maksadın sahabiler olduğuna dair bir başka delil ise hadis konusunda eser veren ulemanın bu rivayeti sahabilerle ilgili bölümde zikretmeleridir el hakimin el mus tedrekinde de durum böyledir hakim bu rivayeti marifetü sahabe bölümüne almış ancak ilk kısmını rivayet etmemiş ve rivayeti müslümanların iyi gördüğü Ey az önce o haber verdiğimiz مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ Hasan Sözünü sadece almıştır. Bu da gösteriyor ki hakimin rivayette geçen el-muslimun Müslümanlardan sahabenin kast edildiğini anlamıştır. Yani hakim de rahimahullah bunun el takısıyla sahabeyi kast ettiğini dolayısıyla bunu da Bap olarak Marifetu Sahabe bölümünde rivayet ettiklerini, o bapta buna yer açtıklarını e, görürsünüz. Bu da bunun bu sözün sahabeyle ilgili olduğuna bir delildir. Ey yani sah e, selefimizin de e, bunu böyle anladıklarına dair bir delildir. Durum böyle olunca bütün sahabilerin Allah hepsinden razı olsun bid'atleri yerme ve çirkin görmeleri konusunda fikir birliği içinde olduğu ortaya çıkar. Hiçbir sahabiden bid'atleri hoş gören bir rivayet varit olmamıştır. Yani bu bid'at-ı haseneyi bid'at-ı hasene konusunda Umar radıyallahu anh'i kirletmek isteyenler ya da bu sözü kendilerine delil almak isteyenler ey Müslümanların güzel gördüğü Allah katında da güzeldir ey yani sanki Aleyhi ve Sellem, ey Müslümanlar siz dinde bir güzellik görürseniz yani bu bizim ifademizle bidatı güzel görürseniz bunu siz güzel görüyorsanız şu konuda hiç şüpheniz olmasın ki Allah da bunu güzel görecektir dolayısıyla bu konuda serbestsiniz gibi bir iftirayla işte bu verdiğimiz reddiyeyle bu sözün aslen ve Vesselem'e merfu olmadığını, ey bu eserin e, mevkuf olarak Abdullah İbni Mesud'a dayandırıldığını ve bunu da nerede söylediği, haberin tam metnini ifade ettikten sonra el takısıyla buradan ashabın kastedildiğini ve bununla birlikte Müslümanların güzel gördüğünden kasıt yani Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halife olması konusunda Müslümanlar bu konuda bunu güzel gördüler, ey yani bu da güzel yani Abdullah İbni Mesud'un söylediği, yani bu konuda biz güzel gördük Allah'ın da güzel gördüğü budur ki biliyorsunuz zaten birçok hadiste e, Aysert ve Selam'ın bu konuda e, gönlünün bu olduğunu veya buna işaret ettiğini ey bütün kapıları kapatın, Ebu Bakır radiyallahu kapısı açık kalsın ya da seni gelip seneye bulamazsam ey Allah'ın Resulü diye soran bir kadına o zaman Ebu e gidersin. Ya da Ebu e söyleyin namazı o kıldırsın gibi birçok delil de vardır. Yine bu el Müslimun ifadesindeki el takısının belli bir zamanı tayin için değil de bir umumiyet ifadesi olarak kullanılması durumunda bile Bununla kastedilen icma olur ki icma da hüccettir. Haydi diyelim ki sizin dediğiniz gibi olsun. Burada marahu el-muslimun yani burada kastedilen el takısıyla biz diyoruz ki bundan kasıt sahabelerdir ve belli bir zamandır. Haydi diyelim onların dediği gibi olsun. El takısıyla belli bir zaman ve sahabeler kastedilmiyor. Efendime söyleyeyim. Bütün işte zamanları kapsayan Müslümanları ifade ediyor. O zaman bundan kasıt da icmadır deriz. Bundan kasıt da icmadır deriz. İcma da dinen hudjettir. İz bin Abdullah şöyle demekte: Hadis sahih ise el Müslimun ile kastedilen ehli icmadır. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Ey bunu İz bin Abdüselam fetavanın 42. sayfasında 9 numarada ifade etmiş. Bu rivayeti bidat hasene varlığına delil olarak öne sürenlere şunu söyleriz. Müslümanların güzel olduğu hususunda ittifak ettikleri bir tek bid'at örneği gösterebilir misiniz? Bu rivayeti bid'at-ı hasenenin varlığına delil olarak gösterenlere şu soruyu sorarız. Müslümanların güzel olduğu hususunda ittifak ettikleri bir tek bid'at örneği gösterebilir misiniz? Yani ne demek istiyoruz? Hani dedik ya el takısıyla kast edilen hayde belli bir zaman olmasın, ashab olmasın. Bundan o zaman kast edilen icmadır. Aynı İzmin Abdüselam'ın söylediği gibi e peki diyoruz o zaman siz böyle bir ittifak biliyor musunuz yani bir, e, bir bid'at üzerinde ittifak etmiş bir Müslüman topluluk bize gösterin şüphesiz ki bu imkansızdır Müslümanların bid'atın güzel olduğu konusunda ittifak ettikleri bir tek konu yoktur Müslümanların bid'atın güzel olduğu konusunda ittifak ettikleri bir tek konu yoktur aksine İslam'ın ilk asırlarında bütün bidatlerin dalalet olduğu hususunda icma hasıl olmuştur yani biz bu konuda ashabın icma ettiğini dolayısıyla aleyhisselatü vesselam'ın bizzat münker gördüğü bir şey ashabın bizzat münker gördüğü ey doğrudur ortada bir icma vardır ortada bir icma vardır ehl-i sünnetin icmaı vardır ashabın icmaı vardır o icmada bütün bidatlerin sapıklık olduğuna ilgilidir bidatı güzel görmekle ilgili bir tek sahabe delil olarak gösterilemez veya bir tek ittifaktan bahsedilemez ve ashabın bid'atın sapıklık olduğuyla ilgili icması da hala günümüze kadar devam etmektedir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh gibi büyük bir sahabenin sözü ile nasıl bir bid'at güzel gösterilmek istenebilir ki? O sahabeler içinde bidatler konusunda en çetin ve insanları şiddetle bundan nehyeden ve sakındıran bir kişiydi. Daha önce şu sözünü nakletmiştik hatırlarsanız. Sizden öncekilere tabi olun. Sizden öncekiler kim? Yani ashaba tabi olun. Yeni şeyler icat etmeyin. Bu size yeter. Zira her bid'at sapıklıktır sözünü hatırlayınız yani demin dedik ya bu söz mâ raâhul muslimûne Hasan fe huve sözü Abdullah ibni Mesud'un kendi sözüdür bundan bid'at-ı haseneye pay çıkarmak isteyenlere Abdullah ibni Mesud'un şu sözünü hatırlatırız ey sizden öncekilere tabi olun dinde yeni şeyler icat etmeyin sizden öncekiler size yeter zira her bid'at sapıklıktır ve hatırlarsanız özellikle Abdullah İbni Mesud ile Ebu el eşari arasında geçen olayı nakletmiştik kısaca hatırlansın diye ifade edeceğim neydi olay eee tabiinden birisi bunu naklediyordu önceki derslerimizde bunu ifade ettik bunu hatta bu ismi de verdik çünkü önemli bir husustu bu ee, diyor ya biz diyor namazdan önce fecir namazından önce diyor Abdullah İbni Mesud'un kapısının önünde toplanmıştık sonra Abdullah İbni Mesud'un kapısına kim geldi ee, Ebu Musa'el Eş'ari geldi dikkat edin ikisi sahabenin pirifanilerinden yani yaşlanmış oldukları dönem ancak tabi'inlerin çoğaldığı, ashabın azaldığı bir dönem. Ee, ve geldi diyor. Ebu Musa el-Eş'ari Abdullah bin Mes'ud'un çıkıp çıkmadığını sordu. Biz de henüz çıkmadı dedik. O çıktığında da şunu sordu. Dedi ki: "Ya Ebu Abdurrahman, yani Abdullah bin Mes'ud'a bir mescide gel gör. Ben orada bir şeyler gördüm." Uzatmamak için bu konuşmalarını söylemiyorum ve mescide gelip bakıyor ki Abdullah bin Mes'ud insanlar halka oluşturmuşlar böyle birkaç halka ortalarında bir adam bu halkada bulunan insanların elinde taşlar ortada bulunan adam diyor ki Kulu Subhanallah onlar başlıyorlar Subhanallah, Subhanallah. Kulu Elhamdülillah mit marra e, yüz defa Elhamdülillah deyin onlar diyorlar ki Elhamdülillah Elhamdülillah Allahu Ekber Allahu Ekber böyle ve onların bu haline diyor ki siz ne yapıyorsunuz onlar diyorlar ki vallahi diyorlar biz hayırdan başka hiçbir gayemiz yoktur ya Abu Abdurrahman Abdullah İbni Mesud'un orada söylediği söze dikkat ediniz diyor ki birincisi Allah Resulü ve Vesselam bize şunu haber vermişti Kur'an okuyup da Kur'an boğazından aşağı geçmeyecek insanlar var o kimselerin sizler olacağını düşünüyorum diyor Abdullah İbni Mesud bu bir ikincisi diyor ki diyor ki siz bunu yapacağınıza diyor oturup günahlarınızı saysanız oturup günahlarınızı saysanız iyiliklerinizin kaybolmayacağınıza garanti veririm siz Resulü Aleyhisselatü hırkası eskimemiş su içtiği kırbası kırılmamışken dinde yeni bidatler mi ortaya çıkardınız ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı henüz hayatta iken Dinde yeni bidatler mi ortaya çıkardınız diyerek dikkat edin. Neyi haber verdi? Sapık olduklarını. Neyi hatırlattı? Aleyhisselatü vesselamın sünnetini. Neyi hatırlattı? Ashabın hala hayatta olduğunu. Başka neyi hatırlattı? Ey her iyi niyetin. Hani onlar hayır umuyoruz diyorlar ya Her iyi niyetin bidatı hasene veya bidatın meşrulaştırılmayacağına. Ey ve diyor ki ne ya siz doğru yoldasınız Muhammed'in ümmeti Sıpıkdır Aleyhisselam ya da onlar doğru yoldaydı siz sapıksınız diyerek onları azarlıyor ve orayı hızla terk ediyor. Ve Rabi diyor ki daha sonra diyor bu kimseleri Nehravan savaşında bize karşı savaşırken gördük. Ey yani ashabın menhecini terk ettikleri için bu kimseler daha sonra Ali radıyallahu anh'e her karşı savaşırlarken biz onları gördük. Ve bununla ilgili, e, yani haricilerle ilgili, el-Havariç dediğimiz haricilerle ilgili daha birçok ay sallallahu ve onların yanında kendi namazlarınızı küçümsersiniz. Onlar bir okun yaydan çıktığı gibi, dinlerinden çıkmışlardır gibi, biliyorsunuz onlarla ilgili haberler var. Ve böyle bir Abdullah İbni Mes'ud, sizden öncekilerin yoluna uymayın. Şey, sizden öncekilerin yoluna uyun. Dinde yeni şeyler ihdat etmeyin, diyerek Sizden öncekilerin yolu size yeter diyen Abdullah İbni Mes'ud nasıl olur da Müslümanların güzel gördüğüyle kastettiği kast şey bir dinde efendim bid'atler ortaya ihdat etmek ve buna benzer şeyler olsun. Dolayısıyla bu sözü söyleyenler e, mevkuf olan bir sözü kendilerine hüccet edilmişler ve yine aynı yaptıkları teddisi daha önceki ayetlerde verdiğimiz örneklerde e, Omar Radiyallahu Anh'de verdiğimiz örneklerde Ceril Bin Abdullah ee, radıyallahu anh'ın rivayet ettiği e, hadis örneğinde buna benzer yapılan çarpıtmalar maalesef burada da yapılmış ancak bu sözü Abdullah İbni Mes'ud e, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halifeyle ilgili söylemiştir. En doğrusunu bilen Allah'tır. Bidat-ı Hasene iddiasında bulunanlara bir başka olayla ilgili yani delil olarak gösterdikleri bir başka olay da Hudayf bin el rivayet ettiği şu haberdir. Haberin metnini paylaşayım sizinle. Abdulmalik bin Mervan beni huzuruna çağırdı ve şöyle dedi diyor Hudayf bin el-Haris. Abdulmalik bin Mervan beni huzuruna çağırdı ve şöyle dedi. Ey Ebu Esma, biz insanları iki şey üzerine birleştirdik. Bunlardan birisi Cuma günü minberde ellerini kaldırarak dua etmek. İkincisi de sabah ve ikindi namazından sonra kıssa anlatmak. Yani diyor ki sözde Fuzayb bin Haris diyor ki beni diyor Abdülmelik bin Mervan çağırdı ve dedi ki Ya Ebu Esma Ey Esma'nın babası diyor biz insanları iki konuda birleştirdik. Birisi diyor birisi diyor Cuma günü minberde ey hani bugün hutbede yapıyorlar yani imam hutbede ellerini açıyor cemaat da açıyor. Birisi diyor minberde ellerini kaldırarak dua etmek yani hepimiz toplu bir şekilde bunu yapıyoruz. İkincisi de sabah ve ikindi namazından sonra kıssa anlatmak. Sabah ve ikindi namazından sonra da diyor kıssa e, anlatmak. Bu anlamda diyor biz eee insanları birleştirdik ve devamla diyor ki bu Hudayf bin el Haris Bunun üzerine ben de şöyle dedim. Bunlar bana göre bid'atlerinizin en iyisidir. Bunlar bana göre bid'atlerinizin en iyisidir. Ancak ben bunların hiçbirinin kabul etmiyorum. Abdul Malik bin Mervan sebebini sordu. Dikkat ediniz. Diyor ki bana göre diyor bunlar bid'atlerinizin en iyisidir. Ancak ben bunların ikisini de kabul etmiyorum. Abdülmelik buna diyor ki ne niçin diyor? Abdülmelik bin Mervan niçin diyor kabul etmiyorsun? O şöyle cevap veriyor Hudayb bin el -Kharis. Diyor ki ma ehdese kavmum bid'aten illa rufi'a misliha min es-sunne diyor ki bir kavim bir bidat ihdas ettiğinde onun yerine bir sünnet mutlaka ortadan kalkar o halde yani diyor ki Ali Seyyid ve böyle söyledi diyor çünkü diyor delil olarak diyor ki Huday bin el-Haris diyor ki çünkü diyor, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Bir kavim bir bid'at ihdas ettiğinde Onun yerine bir sünnet ortadan kalkar O halde bir sünneti tatbik etmek Bir bid'at ihdas etmekten daha hayırlıdır diyerek Ona cevap verdiğini söylüyor Kim? Vudayh bilen haris Olay Ahmed'in müsnedinde e, geçmekte ve diyor ki e, diyor ki beni Malik bir Mervan çağırdı. Bana dedi ki biz iki konuda insanları birleştirdik. Birisi cuma günü minberde insanların ellerini açıp dua etmeleri. İkincisi e, fecir ve asır yani sabah ve ikindi namazlarından sonra e, kıssa anlatmak. O da diyor ki ne bu yaptığınız bid'atlerin en güzelidir. Dikkat edin, yaptığınız bid'atlerin en güzelidir ama buna rağmen ben bunu reddediyorum. Niçin diye sorduğunda diyor ki me ahdase kavmun bid'atan illa rufi'a misluha min es Çünkü diyor bir kavim bir bid'at ortaya çıkardığı zaman mutlaka onun misli bir sünnet ortadan kalkar. Aisset ve selam böyle buyurdu diyor şimdi aslında önemli bir hadise ve metin açık bir metin ama yine de bununla ilgili ilim ehlimiz ne söylemişler inşallah bunu paylaşalım birincisi bu rivayet sabit ve sağlam bir rivayet değildir ey sabit değil ikincisi sağlam değil. İsnadı zayıf olup iki açıdan illeti var birincisi hadisin senedinde Ebu Bekir bin Abdullah bin Ebi Meryem vardır bu şahıs rivayette zayıftır Ahmet bin Hanbel Yahya bin Ma'in Ebu Zura Ebu Hatim Nesai ve Edderakutni onu zayıf adletmişlerdir yani onun zayıf olduğunu söylemişlerdir i̇bn Hacer Et-Takrib adlı eserinde onun için zayıf olduğunu söylemiştir. Yine ikincisi yine isnad zincirinde An Eda sigasıyla rivayet eden Bakiye bin El-Velid bulunmaktadır. i̇bn Hacer o zayıf ve meçhul ravilerden hadis rivayet ederken çok tedlis yapan birisidir. Ey yani çok çarpıtan birisidir demiştir. Nerede söylemiş bunu İbn Hacer rahimehullah eee Tarifu Ehli't Takdis sayfa 121'de ifade etmiş. İşittiklerini tasrih etmeleri müstesna hadisleri hiçbir şekilde hüccet olarak kabul edilmeyeceği noktasında ittifak edilen kişilerdir. Yani bunların e, sözlerini, bunların rivayetlerini hac, hüccet olarak kabul edilmeyeceği noktasında ittifak vardır. Bunun sebebi de zayıf ve meçhul ravilerden çok tedlis yapmalarıdır. Bakıye bin Velid tedlisi tesviye türünden olup en kötü tedlis türlerinden biridir. Bu tarz bir rivayet ancak isnadın başından sonuna kadar işitildiğinin söylenmesi durumunda kabul edilebilir sadece ravinin işittiğini söylemesi yeterli değildir zira isnadın başka bir yerinde hazf yapmış olabilir dolayısıyla burada bizzat kendisi an sigasıyla rivayet etmişken bu rivayet nasıl kabul edilebilir İkincisi bu rivayeti doğru kabul etsek bile demin dedik ki aslı yoktur Efendime söyleyeyim sağlam bir rivayet değildir. Haydi böyle kabul ettik. İkinci bir bakış açısıyla haydi diyelim ki ne bu rivayet doğru. Kim olursa olsun yine en önemli usulümüz, en önemli prensibimiz kimin sözü olursa olsun Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın sözüne karşı koymasının caiz olmadığını sürekli hatırlatmak isteriz. Üçüncüsü Gudayb bin el-Haris'in sahabeden olup olmadığı konusunda ihtilaf edilmiştir. Hani olayın ravisi diyor ya e, beni yanına çağırdı ve bana böyle söyledi e, Mervan'la ilgili kim onunla ilgili sahabeden mi tabiinden mi konusunda ihtilaf vardır. Bir kısmı onu sahabeden sayarken bir kısmı da onu tabiinden saymıştır. Dördüncüsü Gudayb bin el Haris söz konusu bid'atlere uymayı reddetmiştir. Zaten işin aslı da reddetmiştir. Şayet bid'atları hasen olarak görseydi amel etmekte tereddüt etmezdi. Yani burada kullandığı bir söz var Gudayb bin el Haris'in Diyor ki bu sizin en güzel bid'atlerinizdendir. Eğer o bid'atı güzel görseydi arkasından niçin buna reddiye versin? Bizzat kendisi reddiye vererek diyor ki ancak diyor ben bunların hiçbirisini kabul etmiyorum sizin şu yaptıklarınızı ey minberde insanların ellerini açtırmanız yani dua duada onları icma etmeniz hep beraber dua edilmesi ve sabah ve e, ikindi namazlarından sonra siyer okumanız e, bu anlamda ben bunların ikisini de kabul etmiyorum. Kıssa anlatılmasını kabul etmiyorum ikisini de. Niçin? diye soruyor Abdülmelik bin Mervan. Diyor ki, çünkü قال aleyhissalatu vesselam مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ sünne <السُنَّة> bir, bir kavim ee, bir bid'at ortaya çıkardığı zaman onun misli olan bir sünnet ortadan kalkar buyuruyor aleyhissalatu vesselam. O yüzden ben de bunlardan sakınırım. Bunlara itibar etmem ve e, sözün devamında diyor ki dolayısıyla diyor dolayısıyla diyor bir sünnetle sünneti tatbik etmek bir bidat ihdas etmekten daha hayırlıdır diyor dikkat ediniz bir bidat ihdas etmektense diyor bir sünnetle amel etmek daha hayırlıdır diyor Ali Seyyid Resulullah'ın bu sözünü hatırlattıktan sonra Bunlar bid'atlerinizin en iyisidir ibaresi. Nisbi bir ifadedir. Kast edilen bunların sair bid'atlere göre daha az şerli ve daha az muhalif olmalarıdır. Ey yani o kadar bid'atlere şahit olunmuş ki yani böyle sapık fırkalar ve buna benzer birçok bid'at ortaya çıkartanlara göre ey kısmi olarak diyor ki yani diyor şu yaptığınız güzel görünüyor olabilir güzel bir iş veya güzel bir bidat olarak görünebilir ancak bu yine bidat olmaktan kurtulmaz e bununla amel etme konusunda ben size katılmam çünkü bu bidat bir sünneti ortadan kaldırır çünkü aleyhisselatü vesselam bunu haber vermiştir bidatle bidat ortaya çıkarmaktansa sünnet ile amel etmek daha hayırlıdır demiştir Bununla ilgili İbn Hacer rahimehullah diyor ki sünnette aslı olan bir bidat konusunda, tavrı böyle olan bir sahabenin aslı olmayan ve sünnete muhalif olan bir şey konusundaki tavrı nasıl olur? Yani diyor ki hani demin dedi ki ihtilaf var kendisiyle ilgili Hudeyb bin el ile ilgili. Sahabi sahabeyse, sahabe tabiinse tabiinin ikisinde söyleyenler var. Diyor ki gelin görün ki diyor İbn Hacer bu kişi diyor e, şeye katılmış değildir. Yani bid'atlere sahiplenmiş değildir. Abdülmelik bin Merva'nın yaptığına e, katılmış değildir. Sünnette aslı olan bir konuda bile aslı olan bir konuda bile ona muvafakat etmemiş onu bid'attan saymış ve ben bunu yapmam demişti. Sünnette aslı var derken İbni Hacer neyi hatırlatmak istiyor? Dua dinin asıllarındandır, vardır. el dua ve ibadeh buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Efendime söyleyeyim, ilim öğrenmek aynı şekilde. Yani hani diyor ya birisi dua Cuma e, namazında, ikincisi diyor bu iki namazda insanlara insanlara diyor kıssa anlatmak. Bu ikisi aslında dinde aslı olan şeyler. Bu konuda bile tavrı böyle olan diyor. <gülüyor> diyor, o zaman diyor, tamamen bid'at olan bir konuda nasıl bir duruş sergilerdi sizce? Bunun üzerinde düşünülmesi gerekir. Hatırlarsanız önceki derslerimizde yine şunu ifade etmiştik. Yani bu, niçin bunları söylüyorum? Çünkü seri şeklinde ifade ettiğimiz için bunlar birbirine bağlantılı. Bid'atın çok iyi anlaşılması gerekir. Çünkü asıl itibariyle dini mefsedete uğratma konusunda etkili bir şey olduğundan bidat büyük bir tehlikedir. Öyle olduğu için resul sallallahu aleyhi ve sellem "Kudbetul hâce diye bildiğimiz hutbede fe inne asdaqal hadisi kelamullah ve hayral hedi hadith, hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve buyurmakta. Yani sözlerinin doğrusu Allah'ın sözü, ey kitaba çağırmakta yolların en doğrusu Muhammed aleyhissalatu vesselam'in yolu, aleyhissalatu vesselam en hayırlı yolun kendi yol olduğuna çağırmakta. Üçüncüsü ve ee, şerl umuri muhdestatı işlerin en kötüsü de sonradan uydurılanlar ve kulla bidat ve her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da ateştedir demesidir ve işte bunu böyle bilen o yüzden İbrahim Hacer bunu hatırlatıyor diyor ki yani dinde aslen olan bir konuda diyor onun tepkisi bu iken acaba asli bidat olan bir konuda bu kişinin diyor tepkisi nasıl olurdu bunun üzerine bir düşün. Çünkü şimdi e, şu konuda yani şu konuda e, bilgisi olan kardeşler hatırlayacaklardır. Biliyorsunuz bid'atı ikiye ayırmıştık. Demiştik ki asli bid'at izafi bid'at. Asli bid'at neydi? Yani her ile dinde olmayan ey, yani bazı görüşler, bazı sapık fırkalar veya bazı uygulamalar ve buna benzer. Yani ne sünnette yeri var, ne Kur'an'da delili var, ne ashabın uygulamasında var. Tamamen, tamamen bir bid'at. Ortaya atılmış bir bid'at. Ancak izafi bid'at neydi? İzafi bidatta dinde aslı olan ancak keyfiyeti yönüyle, yani uygulanması yönüyle sünnetle Çelişen bid'at, izafi bid'attı. Hatırlayalım. Hatırlayalım kısa örneklerle. Örnek verelim. Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerine soru soran bu üç kişi gibi. Aleyhisselatü Vesselam nasıl yapar, nasıl ibadet eder, bilgi aldıklarında, aldıkları zamanda ya Aleyhisselatü Vesselam Allah ondan razı olmuştur ve cennetle müjdelemiştir. Biz ne yapsak da ona yetişsek diyerek ne yapalım? Efendime söyleyeyim. Birisi dedi ki sabahlara kadar namaz kılacağım. Bir diğeri dedi ki ben her gün oruç tutacağım. Bir diğeri dedi ki kadınlara yaklaşmayacağım. Dikkat edin. Aleyhisselatü Vesselam bunları çağırdı. Ve ashabını topladı. Ve dedi ki şunları söyleyen siz misiniz? Kimlerdir? Dedi. Ben dedi Allah'tan en çok korkanınız olduğum halde. Gecenin bir kısmı uyur bir kısmı ibadet ederim. Bazen nafile oruç tutar bazen yerim eşlerimle de birlikte olurum kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir yani ne demektir aleyhisselatü vesselam onları takdir etmedi bakınız geceleri sabaha kadar uykusuz kalacağım diyen şahıs namazdan ötürü uykusuz kalacağını ifade ediyor ancak aleyhisselatü vesselam sünnetinden yüz çevirme olarak bunu ifade ediyor aslen namaz dinde emredilmiştir ve maruftur aslen ibadettir ancak keyfiyeti yönüyle de aleyhissalatü vesselam'a uymakla mükellefiz. Oruç aslen dinde maruftur ve emredilmiştir. İslam'ın rukunlarından birisidir. Ancak keyfiyeti yönüyle aleyhissalatü vesselam'a uymakla mükellefiz. Üçüncüsü eşleriyle birlikte olma meselesi. Ve buna benzer birçok şey. Yani bugün bir orucu falanca güne mukayyet yapanlar işte şu gün oruç tutulmalıdır örnek veriyorum e, şu tarihlerde e, muharremin e, veyahut Efendim başka bir herhangi bir tarihe kayıt yaparak işte şu tarihte oruç tutacağım Evet din yani ya da ben her Hicri, hicri ayın birinde oruç tutacağım gibi bir kayıt yapmak ve buna benzer şeyler her ne yaparsa yapsın bakacak ki sünnette Alileyset vesem'minin uygulaması neydi Oruç aslendiğinde var ancak keyfiyeti yönüyle bunu uygularsa bu bir bidaattır. Ya da zikir yaptığı zaman bakacak asıl itibariyle zikir mesela en basiti namazdan sonra Allah Azza ve Celle ile ilgili yaptığımız zikirler Allah'ın emrettiği subhanallah, elhamdülillah, elhamdülillahi ve ekber dediğimiz 33, 33, 33 hiç kimse kalkıp bunu 333 yapamaz her birini. Niçin? Çünkü sayı böyle emredildi. Zikir aslen dinde var keyfiyeti yönüyle bu sayıyı değiştiren kimse bid'at idat etmiş olur. Namazdan sonra zikir var farz namazdan sonra. Ancak bu zikri, ancak bu zikri efendime söyleyeyim ee, bu zikri ee, kalkıp da toplu bir şekilde komutla yapmak ey keyfiyeti yönüyle izafi bid'attır. Dolayısıyla yine aynı şekilde bir bid'attır. Ya da Efendim ezan duasını Aleyhisselatü Vesselam'ın her ismini andığında okuyan kimse gerçekten ezan duası ezanla ilgili olarak Allahumma Rabbe Hâzi da'vet te'emmet ve salatil ka'ime diye başlayan ezanla ilgili olarak var. Ancak bunu olup olmadık yerlerde okumak izafi bir bilattır. Ya da daha önce örnek verdiğimiz Recep ve Şaban ayı namazları gibi Recep'in 15'ine tahsis edilen oruç ve namaz gibi aynı şekilde bunlar birer bid'attır. Dolayısıyla deminki örnekte de gördüğümüz gibi deminki örnekte Mervan'la ilgili Gudayb bin Elkharis'in haber verdiği ancak bu yaptığınız güzel bidatlerimizin en güzelidir. Yani şahit olduğumuz bidatler içerisinde en güzeli görünüyor. Ey aslı itibariyle sünnette yeri olan konular ancak uygulaması yönüyle izafi bidat manasında yine de diyor ben bunlara muhalefet eder bundan yüz çeviririm. Niçin diye sorunca Abdulmelik bin Mervan diyor ki çünkü kale aleyhissaletü vesselam ma ahdas kavmun bid'ate illa min Hangi kavim ya da kim bir bidat ihdâf ederse kim bir bid'at ihdat ederse ya da hangi kavim bir bid'at ihdat ederse onun misli bir sünneti mutlaka ortadan kaldırır. Yani sen namazdan sonra bugün mescitlerde olan tesbihi eline alıp yani el, namazdan sonra tesbihi çekersen ee, o tesbihle, o boncuklarla sen parmağınla parmakla tesbih çekmekten uzaklaştın demektir. Ey onun yerine bir bid'at ihdat ettin demektir. Bugün namazda safları birleştirmezsen bunun için ip kullanıp buna hem imamı hem cemaati, efendime söyleyeyim sünnetteki aslına dönmezse yine bid'at olan şekliyle, hani bununla daha önce ifade ettik, dedik ki Vesselam ve vesselam'ın güç yetirecekken, güç yetirecekken yapmadığı şeyler var. Buna da biz dedik ki, et Türk e, el bid'at e, el sünneti terkiye ve sünneti ameliyye dedik ki sünnet iki türlüdür terki olan sünnet ameli olan sünnet ey aleyhissalatü vesselam'in yaptığını yap aleyhissalatü vesselam'in yapmadığını yapma bu konuda da örneklerimiz olmuştu dolayısıyla Kur'an'dan Kur'an'dan delil getirmeye çalışan bid'atçilere rediyemiz olduğu gibi sünnetten bid'atü haseneyi meşru görenlere reddiyelerimiz yine olduğumuz olduğu gibi ashabtan ve ashabın dilini bid'at-ı haseneye delil göstermeye çalışanlara reddiyemiz olduğu gibi bugün de yine sahabe sözleri ve yine buna benzer tabiinden ey selefimizden bu konuda herhangi bir delil var mı diye bakıp bunların delil diye ortaya sunduklarına reddiyelerimizi sunmaya gayret gösterdik Allah Azza ve Celle bizleri bid'atın her türlüsünden sakındırsın çünkü muhakkak ki aleyhissalatü vesselam emrettiği gibi buyurduğu gibi bütün bid'atlar sapıklıktır ve her sapıklık da ateştedir. Allah Subhanahu Wa teala hakkı hak bilip hakka tabi olanlardan batılı da batıl bilip bundan sakınan kullardan eylesin bizleri